Merhaba, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir federal temiz mahkemesi, çevreci grupların şiddetle karşı çıktığı şehrin Kuzey Kutup denizinde, Alaska kıyılarında petrol arama planını onayladı. 9. Amerika Birleşik Devletleri Temiz Mahkemesi, ABD'deki 2011 yılında kurulan ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı Bureau of Safety and Environmental Enforcement yani Güvenlik ve Çevre Uygulama Bürosu'nun önceki yıllardaki kira anlaşmasına uygun şekilde kabul ettiği kararı onayladı. Mahkeme çevrecilerin Shell'in büyük bir petrol sızıntısına karşı hazır olmadığı şeklindeki argümanını reddetti. Shell'in sözcüsü Megan Baldino yaptığı açıklamada mahkemenin, Shell'in tüm yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşıladığına ilişkin kararını onayladığını bildirdi. Shell'in petrol arama konusundaki planını bu yaz boyunca uygulayacağı belirtiliyor. Yasal mücadeleyi Sierra Club ve Natural Resources Defense Council yani Doğal Kaynakları Savunma Konseyi adlı kuruluşlar başlatırken yaklaşık 3 ay önce de Greenpeace eylemcileri Shell'in Kuzey Kutup yolundaki 38 bin tonluk petrol platformunda Pasifik Okyanusu'nda bulunduğu sırada bir eylem gerçekleştirmişti. Firma eylemin sona erdirilmesi için Amerika Birleşik Devletleri Mahkemesi'ne başvuruda bulunurken eylemciler maalesef hava şartları nedeniyle protestolarına son vermek zorunda kalmıştı. Shell'in 2012'de Kuzey Kutup Denizi'ndeki denemeleri başarısız olurken çalışmalar sırasında büyük tehlikeler atlatılmıştı. Üstelik yeraltından çıkarılan ve yakılan her damla petrol gezegenimizi mahvetmeye ve iklim değişikliği yaratmaya devam ederken bu kararın savunulacak hiçbir ahlaki yanı yok. Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde başı ve yüzgecine parke taşı bağlanmış ölü bir yeşil deniz kaplumbağası bulundu. Fethiye'nin Kargı Mahallesi'ndeki Akman Plajı'nda gezintiye çıkan vatandaşlar denizde hareketsiz duran kaplumbağayı gördü. Yardım etmek için denize giren vatandaşlar Kaplumbağanın ölü olduğunu fark etti. Kumsal'a çıkardıkları Yeşil Deniz Kaplumbağası'nın başı ve yüzgeçlerine iple parke taşı bağlandığını gören vatandaşlar, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine haber verdi. Yeşil Deniz Kaplumbağası daha sonra belediye ekiplerince alınarak gömüldü. Kaplumbağayı bulanlardan İsmail Orhon gazetecilere yaptığı açıklamada, Eşiyle sahilde yürü işe çıktıkları sırada denizde hareketsiz duran Kaplumbağa'yı gördüklerini söyledi. Denize girerek Kaplumbağa'nın yanına gittiğini anlatan Orhon, Kaplumbağa'yı kumsala çıkarmaya çalışırken başı ve yüzgeçlerine iple parke bağlandığını gördük. Ölümü besbelli kazayla olmamış bu resmen cinayet ifadesine kullandı. Boğaziçi Üniversitesi'nden sonra Bilkent Üniversitesi'nde harekete geçti ve Türkiye'de iklim değişikliği, güvenlik ve tehditler, fırsatlar başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi. Sabancı Üniversitesi İklim Politikaları Merkezi'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre 28-29 Mayıs 2015 tarihlerinde gerçekleşen toplantı Bilkent Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi Steftung Mercator girişimi ve Uluslararası Göç örgütü Türkiye ofisinin ortaklığında gerçekleşti ve küresel iklim değişikliğinin Türkiye'ye güvenlik ve göç gibi alanlar üzerindeki etkisi tartışıldı. Etkinliğin ilk gününde konuşma yapan Hamburg Üniversitesi profesörlerinden Jürgen Şefran, Doğu Akdeniz'de iklim değişikliği kaynaklı olarak oluşacak çatışma ve güvenlik konularına dikkat çekerek iklim değişikliğinin özellikle gıda, su, enerji güvenliği ve göç gibi alanlarda yaratabileceği risklere vurgu yaptı. Aynı durumun diğer konuşmacısı MEF Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ayşegül Kibaroğlu ise iklim değişikliğinin Türkiye ve çevresindeki ulusal ve sınır aşan sular üzerindeki etkilerinden bahsederken iklim değişikliği gibi yeni tehditlerin işbirliğine dayanan yeni politikalarla ancak cevaplara ihtiyaçlara cevap verebileceğine vurgu yaptı. Etkinliğin ikinci gününde ise oturumda konuşan Boğaziçi Üniversitesi'nden Yardımcı Doçent Doktor Zeynep Kadirbeyoğlu ise Küresel gıda piyasalarındaki dalgalanmalar ve artan iklim belirsizliklerinin sebep olduğu çifte güvensizliklerin Türkiye'de gıda egemenliğine dair risklerinden bahsetti. Dolayısıyla iklim değişikliği yavaş yavaş ülkemizi ve bu yaşayan insanları tehdit etmeye devam ediyor. Eğirdir'e bağlı Balkırı köyünde sabah saatlerinde boş arazide bir ağaca bağlanmış ölü bir vaşak gören köylüler yetkililere haber verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri olay yerlerine gelerek vaşağı incelemek amacıyla götürdü. Doğa Koruma Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü yetkilileri Vaşak'ın detaylı olarak inceleneceğini belirtti. Tabii ki bu korkunç şeyi yapan kişiler hakkında da yakalanırsa işlem yapılması gerekecek. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği yani TÜREP, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, Türkiye'de rüzgar türbünü ve teknik ekipmanların yapımında son yıllarda artış olduğunu belirtti. Türkiye rüzgarda üretim üssü haline gelebilir dedi. 15 Haziran Dünya Rüzgar Günü dolayısıyla açıklamasında Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyelini değerlendirdi ve şöyle dedi. Türkiye'de 7 adet kule üreticisi var, bir tanesi beton kule üretiyor. Önceden bir türbin kanadı yapılıyordu, şimdi 3 türbin kanadı üreten firma var. Birçok türbin üreticisi rüzgar için jeneratör üretmek amacıyla da yer arayışında diye konuştu. Tabi bu konuda duyarlı ve yerel halkla birlikte hareket edilmediği için rüzgar enerjisi konusunda şu anda Karaburun Bayındır ve Bodrum'un köylerinde yerel halk ve rüzgar enerjisi şirketleri çatışma içindeler. Bunun da bir an önce çözülerek artık... Rüzgar enerjisi ortaya çıkacaksa bunun halkla barışık şekilde doğaya zarar vermeyecek şekilde yapılması gerekiyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.